Osman Keykubat Yapımcı Aygül Ordu Bu bölümde rol alan sanatçılar Emin Metin Oyman Sofia Şebrim Doğruer Bahar Güldeniz Ay Tutuldu Süheyla Selmin Barutçuoğlu Nesibe Nalan Örgüt Haşim İbrahim Raci Öksüz Kemal Musa Zindan Kudret Şerif Bozkurt Rahip Rüçhan Gürel Komiser Vedat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 Ona ilk görüşte aşık olmuştur. Aynı trenle İstanbul'a gelirler. Ancak Sofya'nın babası öldürülünce yolları ayrılır. Mersin'e dönen Emin, babasının isteğiyle Bahar'la evlenir. Annesi Süheyla ve halası Nesibe bu işe çok sevinirler. Ancak karısına Sofya'dan bahseden genç adam, evlendikten sonra geçimsiz biri olup çıkmıştır. Bu arada Mersin'deki Katolik kilisesi gelecek olan Polonyalı grup için hazırlıklara başlamıştır. İstanbul'da bulunan Sofya'da gruba eşlik etmek üzere Mersin'e gönderilir. Ancak Emin'in bu şehirde olduğunu bilmemektedir. Karaborsa işine bulaşmış olan Harşimin depoları yanında çalışan Kemal'in gizli ihbarı sonucu denetlenir. Kemal bir başka gecede depolardan birinin camlarını gizlice kırar ve depoyu basar. Harşim bunun üzerine depo bekçisi Nuri'yi işinden kovar. Bahar kim olduğunu bilmeden tanıştığı Sofya'yı evine davet eder. Emin Sofya'yı görür. Genç kadın ondan bir kez daha kendisini unutmasını ister. Yeniden askere çağrılan Emin aynı gece Mersin'den ayrılır. Sofya Bahar'a aralarına girmeyeceğini söyler. Kayı Mahallesi'nin evinde kalmaya başlayan Bahar hamiledir. Emin karısına askerliği bitince evine döneceğini yazmıştır. Nesibe Halıysa kendisini aldatan kocasından ayrılır. İşten kovulan Nuri Efendi Haşimi öldürmek ister. Ancak Kemal sayesinde kurtulur O sırada orada bulunan Bahar Düşük tehlikesi atlatır Haşim bir akşam evdekilere Emin'in Mersin'e geleceğini söyler Haşim babamın diyecekleri Sadece bu değil hala devamını dinle Bahar haklı nesibe Emin sadece bir günlüğüne geliyor ile beraber buradan Mısır'a gidecekmiş hem de vapurla Süheyla telaşlanmasın diye söylemedim onu Mısır'a mı gidiyor Ayol ne işleri varmış oralarda Bilmiyorum Nesibe. Emin Evin daha fazlasını yazmamış Askeri bilgi herhalde Yoksa savaşa mı girdik abi Ağzından yel alsın hala o nasıl laf öyle Savaşa filan girdiğimiz yok Girmedik ama en başından girmiş olmalıydık bu savaşa Hem de Almanların yanında Şimdi tüm dünya önümüzde diz çöküyor olurdu Abi iki debe bunu deyip durursun Ne faydası olacak bize Ha bunun yanında girmişiz, ha öbürünün yanında. Savaş bu abi, savaş. Canlar yitecek. Milletimizin tarihi kahramanlıklarla doludur, nesibe. Gerekirse ölmeyi biliriz. Bu millet gerekirse aynı kahramanlıkları yine gösterir. Ama istiklalimiz tehlikede değil ki. Durup dururken sıf birleri istiyor diye savaşa mı girilirmiş? Akşam ajans haberlerinde verdiler. Almanlarla bir dostluk anlaşması imzalamışız. İngilizler bu anlaşma yapılmasın diye çok baskı yapmışlardı. Bunun anlamı ne baba? Anlamı şu gelinim. Almanlarla savaşmayacağız. Ama bu İngilizlerin hoşuna gitmeyecektir. Başından beri bizi de yanlarında savaşa katmak istiyorlardı çünkü. İsmet Paşa buna asla izin vermez. Haklısın kızım. O savaşın ne demek olduğunu bilir. Bu milleti ateşe atmaz. En sonunda geldiler peder. Savaşın evsiz, baksız bıraktığı onca insandan bir kısmı. Peder, artık bu şehirde daha fazla kalmak istemiyorum. Onlar yerleşir yerleşmez gitmek istiyorum. İzniniz olursa tabii. Seni anlıyorum. Neden gitmek istediğini de biliyorum kızım. Mersin küçük bir yer. Her şey çok çabuk duyulur. Umarım kilisenize zarar vermemiştir bu olanlar. Hayır kızım. İçin rahat olsun. Peder <Gülüyor> hakkınız varmış. Bu çiçekler zamanı geldiğinde nasıl da coştular Konsolos çiçekleri mi? Evet peder Neydi o ilk geldiğim günlerdeki hali Çılız bir kaç Kurumuş dökülmüş onlarca çiçek Zamanı geldiğinde Her çiçek nasıl da açıyormuş meğer Sofya. Buyurun peder Bu mektubu sana verip vermemekte Çok tereddüt ediyorum kızım Hangi mektuptan söz ediyorsunuz peder Bu sabah bir gemici bırakıp gitti. Sana vermemizi istedi. Emin beyden. Emin'den mi? Ama Emin asker dediğim. Hoş geldiniz baba. Emin'le görüşebildiniz mi? Görüşemedim kızım. İşi çok sıkı tutuyorlar. Askeriye kimseleri sokmuyorlar. Malumat veremeyiz diyorlar. Emin'i yola çıkmadan göremeyecek miyiz yani? Öyle görünüyor kızım. Hatta Emin'i sorduğum için... ...ep iyi tuttular beni. Babası olduğumu söyledim yine de bir sürü soru sordular. Ne oluyor abi? Bu gizlilik niye böyle? Bilmiyorum Nesibe. Ya, şimdi işe dağınmışım geldiğini duymadım. Hani nerede Emin? Getirmiyordun mi yoksa? Haziran'ın 21'inde geleceğini söyledim bana bak... ...Haziran'ın 23'ü oldu hala ortada yok. Biz de tam bunu konuşuyorduk Süheyla. Büyük bir ihtimalle Emin Mersin'de. Ama askeri gizlilik var. Kimseye dışarı salmıyorlarmış Süheyla'cığım. Ne yani oğlumu göremeyecek miyim? Haşim yoksa savaşa girdik de... ...bunu benden saklamaya mı çalışıyorsunuz? Çocuk olma Süheyla nasıl saklanır böyle bir şey? Savaşa filan girdiğimiz yok. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gitmeden önce görseydim keşke kocamı. Ben yazıhaneye gidiyorum. Bir şeyler duyarsam size haber veririm. Yazıyor, yazıyor. Almanların Rusya'ya ani saldırısını yazıyor. Almanya Rusya'ya saldırdı. Yazıyor, yazıyor. Kemal, Kemal. Beyefendi ara ki bulasın. Kemal içerideyim Aşin Bey geliyorum Arayan soran var mı Bir gemici uğradı Mektup bırakıp gitti Mektup mu Emin'den masanıza bıraktım Mektupları söylediğim yerlere bıraktın mı Kudret Bıraktım ama ne olursun İzzet Kaptan duymasın abi Merak etme Bu aramızda sır olarak kalacak sen refah vapurundaki en cesur tayfasın biliyor musun? Hadi şimdi işimize bakalım. Şuraya feneri tutar mısın biraz? Biraz daha yukarı yukarı. Tamam Kudret, tamam. Bu deponun durumu iyi. Şimdi gidip diğerlerine bakalım. İstanbul'da yola çıkmadan geminin... ...ıcığın ıcığını kontrol etmişlerdi abi. Ama İzzet Kaptan bir de emin baksın dedi. İstanbul'da da Refah'ı ben gezdirmiştim sana hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Şu ilave edilen kameraları bir kontrol edelim bakalım. Su depoları dolduruldu mu? Bu sabah hepsi halledildi. Depolardaki kromun tamamı boşaltıldı değil mi? Boşaltıldı abi. Ama yine de izi kaldı. Keşke biraz daha temizlik yapabilseydik. Baksana hala her taraf kapkara. Biraz daha zamanımız olsaydı bak nasıl pırıl pırıl yapardık vapuru. Milli müdafaa vekaletinden aramışlar bu sabah. Hazırlıklarımızı bir an önce tamamlayıp... Bu akşam yola çıkmamızı istiyorlarmış. Bugün ayın 23'ü. Eğer bugünü de geçirirsek 25'inde orada olamayız. Niye illa 25'inde Mısır'da olun diye ısrar ediyorlar anlamıyorum Emin abi. Hal benden de o kadar kudret. Hazırlıklar tamamlandığına göre bu akşam yola çıkarız artık. İzzet Kaptan rotayı çoktan belirledi. İzzet Kaptan tecrübelidir. Bizi sağ Salim port sayıda e götürecektir. Ben şimdi komutanlarıma rapor vermeye gitmeliyim. Tamam abi. Ben seni güvertede beklerim. İzzet Kaptan'ın nesi var? Neden bu kadar kızgın? İngiliz elçiliğinden biri gelip yeni bir rota vermiş. <gülüyor> bu rotayı takip edeceksiniz demiş. Ona kızmış İzzet Kaptan. Bak abi bahsettiğim İngiliz şurada duruyor. O da mı bizimle geliyor? Bilmiyorum. Vefah vapuru gitmiş mi baba? Evet kızım. Bak şu en gerideki geliyor. Vefah vapuru o işte. Sessiz sedasız ayrılıyorum. Yolun açık olsun oğlum. Buğurlar olsun. Ağlama anne. günlerde herkes üzerine düşen <gülüyor> fedakarlığı yapmalı. Bizim payımıza düşen <gülüyor> de bu. Sabredeceğiz. Ya. Oğlum çocuğunun doğumunda burada olamayacak. Ne? <gülüyor> Sizi göremesem de hepinizin orada olduğunuzu biliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kal Bahar. Çocuğumuza iyi bak olur mu? Döndüğümde her şey çok daha farklı olacak. Hoşça kal anne. Hala. Baba. Elveda Sofia. Hadi artık yeme gidelim. Refah vapuru iyice uzaklaştı. Gidelim abi. Hala şu ilerideki kadın Sofya değil mi? Evet ta kendisi. Ne işi var onun burada? Şimdi öğrenirim. Burada ne arıyorsun Sofya? Bu sabah Emin'den bir mektup aldım. Akşam saatlerinde burada olmamı istemiş. Refah diye bir gemiyle gidecekmiş. Aynı şeyi bize de yazmış. Sanırım hepimizle vedalaşmak istedi. Son bir vedayı benden esirgemezsin umarım diyordu mektubunda. Elveda Emin. Seni hiç unutmayacağım. Orvar buna. Orvar bahar. Emin'i mutlu edeceğini biliyorum. Hoşça kal Sophia. Yine yıldızlara dalıp gitmişsin bahar. Pusuda bekleyen bir avcı gibiyim hala. Birinin kaymasını bekliyorum. Dilek tutacağım. Ah biri geliyor galiba Kim var orada Nesibe Hanım benim Kemal Kemal oğlum bu saatte ne işin var burada ee, Haşim Bey'i görmem gerekiyor Önemli bir şey yok değil mi Yok telaşa gerek yok İşle ilgili bir konu Dur çağırayım içeriden İyi akşamlar yenge Allah kavuştursun Sağ ol Kemal Ne oldu ne istiyorsun Kemal ee, Akşama doğru alıcılar geldi Depodaki malları alıp gitmek istiyorlarmış Yarın alırsınız dedim Dinletemedim ...illa bu gece alıp yarın sabah erkenden Adana'ya götüreceklermiş. Bekle o zaman, geliyorum. Emin abi, askerleri aralarında konuşurken duydum. Sahi mi? İngiltere'ye denizaltı almaya mı gidiyorsun? Doğru duymuş. Ama önce Mısır'a gidiyoruz, biliyorsun. Oradan da bir İngiliz gemisiyle İngiltere'ye geçeceğiz. Keşke ben de asker olsaydım da sizinle oralara kadar gelebilseydim abi. Bak burası kolay Kudretciğim. Komutanlarıma söyleriz hemen askere alırlar seni. Sahi olur mu? Latifeydi <gülüyor> sadece. Hmm. <gülüyor> şurada hep yarada oturan genç subaylar var. Onlar da mı sizinle İngiltere'ye kadar gidecekler? Onlar harbiyeli öğrenciler. Yeni mezun oldular. İngiltere'ye tayyarecilik tahsili için gidiyorlar. Bir süre orada kalacaklar. Hmm. Ee, sen subaysın değil mi abi? Ben yedeyim. Nerede bu adamlar Kemal? Ee, birazdan gelirler herhalde. Bana bak. Gecenin bu vakti... ...boşu boşuna gelmiş olmayalım sakın. He? Yakarım çıramı. Bekleyin. Gelecekler. Heh. İşte geliyorlar. Karlarını da kapatmışlar İyi. Kimseler fark etmemiştir. Geldikler. Kim bu adam? Hiçbirini tanıyamıyorum Kemal cevap versene kim bu adamlar Kemal neredesin Kemal Kemal Haşim Bey Sizi kanun namına tevkif ediyorum Kimsiniz ne istiyorsunuz benden Mersin polis müdürlüğünden komiser Vedat Dünyadaki savaş durumundan istifade edip Gurgunculuk yapmaya kalkıştığınızı biliyoruz Ne diyorsunuz siz Hiç inkar etmeyin her şeyi biliyoruz Uzun süredir sizi takip ediyorum ...delillerimiz var. Kemal gibi vatanseverler sayesinde... ...sizin gibilerin kökünü kurutacağız. Kemal mi? Kemal ya Haşim. Şu itip kalktığın... ...adam yerine koymadığın Kemal. Neden yaptın bunu? Niye ihanet ettin? Baban ölünce seni yanıma işe almadın mı? Aldın ama yıllarca itip kalktın beni. Başa O zaman beni neden Nure Efendi'nin elinden kurtardın? Hı? Ölüm senin için çok kolay bir bedel olur. Alın götürün bunu. Nesibe uyuyor kalmış. Sohbet ederken bir anda dalıverdi anneciğim. Nesibe hala. Hala. Aa. Uyan. Hadi uyansana. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Bir yıldız kaydı yok? <gülüyor> Hayır, senin gözlerin kaydı Alacığım. Ay, Ne yapayım kızım? Öyle bir uyku bastırdı ki sorma. Göz kapaklarım kurşun gibi ağırlaştı. Hadi bakalım, kalk yatağında uyu. Burada boynun tutulur. Aa, sen de mi portasın Süheyla? Harşim <gülüyor> geldi mi? Henüz gelmedi. Aa, gelmedi mi? Ee, saat kaç oldu? On buçağa geliyor hala. Hay Allah. Haşim'in adeti değildir ama Haşim bir şey dalınca zamanın nasıl geçtiğini bilmezsin izibi. Hadi biz gidip yatalım. Var. Kızım sen gelmiyor musun? Geliyorum anne. Of. Ay artık iyice ağırlaşmışım. E tabii kızım. Şunun şurasında ne kadar kaldı ki doğuma? Teder duydunuz mu? Vatandaşlarım kilisenize bir armağan vermek istiyorlarmış. Ne armağanıymış bu Sofya? Polonya'daki siyah meryem ikonasının bir eşini... ...kiliseniz için yapmak istiyorlar peder. Aramızda sanatçılar var. Çok seviniriz Sofya. Yarın sabah ayrıntıları konuşuruz. O saat neredeyse on buçuk olmuş. İzninizle Sofya. Odamda yazmam gereken yazılar var. Size iyi geceler diliyorum. İyi geceler peder. ...mur geldi Emine abi. Yo, ne uykusu Kudret. Biraz daha otururum. Ha, bu arada saat kaç oldu? E, on buçuk. Neredeyiz acaba? E, yaklaşık e, beş saattir yol aldığımıza göre... ...Kıbrıs yakınlarında bir yerlerde olmalıyız. Ay Allah. Ne oldu Kudret? Ay, az kalsın unutuyordum. E, benim makine dairesine inmem lazım. Vazifeyi devralmam gerekiyor. Hadi bakalım. Vazife her şeyden önce gelir. İşim bitince gel. Ben yine burada olacağım. Gelirim abi. Hmm. Hmm. Konsolos Çiçekleri adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. ve son bölümde buluşmak üzere.